Woken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Geldik. Geldik sevgili dinleyiciler. Geldik. Zaten hiç gitmemiştik ki. Dönersek sizindik, dönmezsek hiç sizin olmamıştık zaten. Hep buradaydık sevgili dinleyiciler de. İşte ben bugün... kralın kızıyam diye bitirecektim de Uktay. Bitirseydin keşke fayda bugün çünkü her şekilde bitirebilirsin ya. Evet bugün serbest gün. Bugün vallahi takdirler şakalar. Bugün serbest gün de sevgili işler yani e, mikrofonlarımızı açıncaya kadar stüdyoyu bir düzenledik. Vallahi dün ee, böyle böyle döndürdük masalarımızı. Yer değiştirdik ee, falan. yer değiştirdik. İşte Ay çok yoruldu. Süpüz olsun diye. Bir de çok yiyeceği içeceği verdik kendimizi evet, galiba. Evet evet. Yani keşke şimdi vakit gitti. Şey, evde şey unuttum, kısır unuttum diye kısır almaya gitti adam. <gülüyor> ya ben dedim gerek yok abi dedim ama yani sonuçta uğraşmış adam kısır. getirecek. Kekimiz var. Yumurta getirmiş Fahir. Haşlanmış yumurta. Haşlanmış yumurta getirmiş 6 tane. 2'şer tane diye mi düşündün yoksa misafirimiz gelir diye mi Fahir? Ya gelir diye düşündüm Oktay. Ben 6'lı paketi aldım yani. çünkü. Yani onun hepsi de ziyan olmaz. Bence gider. Hepsi onların şey mi? Top mu? Hepsi top. Güzel. İyi haşladım. Keşke benimkin rafadan şey yapsaydım Fahir ya. Onu kahvaltıda yersin. Ha doğru. Şimdi akşam yemeği yiyeceğimiz için çünkü 3'te falan uyandık biz bu stüdyoya hazırlanılacağı kadar. <gülüyor> Bayağı bir vakit geçti yani. İçecekleri içecekleri getirdin. İçecekleri getirdim. Sağ ol, teşekkür ederiz Fahir. Gerçekten. E bir çay koydum ben şimdi. Güzel çayımız da demleniyor sevgili dinleyiciler. Yani bizden aslında hakikaten hey, her günümüz keşke böyle olsa. Hakikaten ya. Yiyeceği içeceği veriyoruz kendimizi Vallahi. şu anda. Dünyanın son günü deseler öyle şey, Bir kısır yapalım da madem dünyanın son günü. Sanki öyle stok yaptık. Güzel bir şeyimizi yapalım. Kısırımızı yiyelim, çayımızı içelim. Biliyorsunuz sevgili dinleyiciler modern sabahlar her zaman stoklu çalışır. Efendim? Ee, stok, stok... Başınızı şişirmek istemeyiz hem. Ve başınızı şişirmek istemeden stoklu çalışmaya alışkı olduğumuzu bir kere daha... ...söyleriz efendim. E, good morningist. Good morningist, bir kez daha good morningist. Bugün e, bu 2014... 2013-2014 sezonunun... Yo, çok çok basit yerde takıldım fire ya. 2014 birinci sömestrenin sonuna geldik. Sonuna geldik. Evet sevgili dinleyiciler. Acısıyla tatlısıyla bir programımızın sezonu daha burada nihayetleniyor. Yeni bir sezonda tırnak içinde görüşmek... Hepimizin tabii ki. Yemek için ne derken yani siz istediğiniz bir kıymeti için alabilirsiniz. alabilirsiniz. Ya yani illa yani. benim aldığım tırnağın için onu ama. diye ona denk geldi de görüşmek değil yani. Ben görüşmeyi alırım. Siz başka bir şey alırsınız. Yeni yeniye alabilirsiniz. Evet. Sezonu alan var, biri alan var. Keyif ek eder. Ofday. Biz buna keyif eder tırnak için alma diyoruz. Keyif Q ile yazıldığını herhalde bulalım bize. Gayet iyi biliyoruz Hepimiz Soğukta gayet gayet. uyumak zayıflatıyor. Soğukta uyumak zayıflatır. Soğukta yatmak. Şu sıcak günlerde 40 dereceleri gördüğüm günlerde. Evet. Bir şey e, oldu. bir, bir Umut oldu noktay Bir serinletme operasyonu. E, haberiyle başlayalım. Ya neyle başlayacaktık diye de hemen akabinde sorayım. Ben sana e, yadırmıyorsan <gülüyor> eğer. Avustralya'da e, biliyorsun e, Garvan Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü var. Ya şöyle söyleyeyim. Avustralya'nın nesi meşhur deseler ben tıbbi enstitülerini tek geçerim. Ki çok rahat söylediğim kelimelerdir. Mesela tıbbi enstitü. Bazıları söyleyemez bunu. Mesela Devlet İstatistik Enstitüsü, Köy Enstitüsü veya bak hemen burnumuzun dibinde var. ŞAP Enstitüsü. Bak bizde enstitü çeşitliliği var ama e, Avustralya'da bizden aşağı yanı olmayan bir... Zaten Avustralya bizi kıskanıyormuş bu tabii, tabii. enstitü çokluğundan dolayı. Ne kadar güzel söyledin. Bütün enstitüleri bir çırpıda saydın Fahir. Teşekkür ederim. Ee, tıbbi Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırmacılar ne yapıyor? Harıl, harıl, harıl senin, terliyorlar ve leş gibi kokuyorlar. Kokuyorlar. Efendim. Neden? Çünkü çalışıyorlar, araştırıyorlar. Araştırmaya devam durmak yok diyorlar. Ee, i̇şte en son gelen e, bilgi bu. Ee, sadece soğuk bir odada uyuyarak önemli miktarda kilo kaybetmek mümkün demişler. İyi e, onu Hiç şey yapıyorsun abi, abi. Soğuk bir oda. Güzel yatıyorsun ve düzenli uyuyacaksın tabii ki. Düzenli olarak soğukta yatmak insana ee, bir taraftan zindelik verir. Ben nasıl uyuyacağım ya? Nasıl soğutacağım? Hangi odayı nasıl soğutacağım yani? Ya, sağlıklı mısın Fahir? Sağlıklı bir erkek misin? Şöyle söyleyeyim Oktay Bey. Şükür. <gülüyor> Şu anda senin sağlığından korktuk. Niye bilmiyorum ama... Yani bugün de cumaydı. Öyle Cuma söyledi ya. çünkü. Yani Vallahi. kafanı falan da eğdin. Yani kendi kaşlar da kalktı. Yani Kaşlar artık oynatabiliyorum ya. <gülüyor> sağlıklı bir erkekten korkmak ne demek bilmiyorum ama bende bir korku, hafif bir korku oldu. Yok korkma, <gülüyor> e, dosta güven, düşmana korku salarım. Şu anda yine bak kafanı eğerek ve <gülüyor> kaşlarını kaldırabiliyorum En mutlu olduğum konuştum. şey, kaş, kaşlarımı kaldırabiliyorum artık. Yalnız tek kaşın yaralı ya Fahir. İşte yaralı ceylanım senden ayrı. Ve sesin de güzel ya. Evet. Bu türküyü neden söylemiyorsun? <gülüyor> Sağol. <gülüyor> 5 ee, sağlıklı erkeğin vücutlarının kalori yakma hızı 5 <gülüyor> sağlıklı erkek ve tabi ki bunlara karşı tek bir yürek Fahir Öünç Yani ben şu anda bir küçük... Nerelere bakacağım bir şaşırdım şu anda siz videoda sevgili Küçük denemeler yapıyorum canım yani böyle Kitabımın giriş cümlesini buluyorum Evet 5 sağlıklı erkek. O projelerimizden bahsedelim aslında Evet ee, Bu yaz boyunca kitap yazacağım sevgili kitap, dinleyiciler. Ben de kitap yazacağım. Ege'de kitap yazacak. Üç Hı. kitap çıkacak. Yeni yayın dönemine girerken. Evet, Eylül-Ekim ayları bizim için gerçekten çok uh, harıl harıl. O zaman istersen şu haberi tamamlayalım. Sonra e, yazlık projeler adlı köşemizi yapalım. Dilersen. Evet. Yalnızca 5 derece düşürüyorsunuz. Yattığınız sıcak odanın Benim sıcaklığını. çok iyi. Sadece bir 5 derece düşürüp en çok güzel memnun kalıyorsunuz. Ve %30, %40 daha fazla o enerji harcıyor vücut. Niye acaba ısınmak için çalıştığı için nasıl niye öyle oluyor? Aynen abi bilmiyorum mühendis olan sensin. İnsan bünyesi de bir makina olduğuna göre... Hayattaki bundan... her açıklamanın da mühendislerden geleceğine inanan sensin Fahir. Yani nereye, nasıl buluşacağız ha, bir noktada bilmiyorum. Sen en güzel şekilde açıklarsın diye düşünüyorum. Uzmanlar ha açıklamış zaten uzmanlar. Bu durumdu. Ben de onu soracaktım. O, yani neye para veriyoruz biz o zaman? Şuna para veriyorsun. klimaya anladığım kadarıyla. Biz değil yani bu uzmanlara niye para veriyoruz açıklasınlar. Soğukta uyuyan kişilerin vücudundaki kahverengi yağ oranının... Anlaşılmadı... Artmasına bağlıyormuş Yani kahverengi yağ tabakası. Ben de abi aynen aynen he, Vücutta kahverengi yağ tabakasını yakarak ısınıyormuş Şey vücut daha doğrusu e, Bunu da yak, ısınmak için ne yapıyormuş Soğukta oyunca Bunu yakıyor Yakıyor Yaka ya bunu, yaka Yaka yaka Ondan sonra Kıraları dolaşıyorum Yani evet. bu kahverengi yağ iyi yağ mı kötü yağ mı Abi onu Canan hocaya sormak lazım Hattımız Canlıca canlı. bir kere daha şey yaptık. Gene açmıyor. Hiç ee, açmıyor telefonlarını. Açmıyor. Telefonları açmıyor. Ona karşı telefonları bilmediğim Ve numaraları açmıyorum artık. Beni diyor. engellemiş yok daha inanır mısın? Sen kaydettirmemiş miydin kendini telefonla? Kaydettirmiştim işte engellemiş. Arıyorum arıyorum arıyorum. Evden arıyorum engellemiş. Cepten arıyorum engellemiş. Engel engel engel engel. Çok ayıp olmuş. Sen çok seviyordun Canan Hoca'yı. Hala da seviyorsun galiba Hala da seviyorum tabii ki. Hala da seviyorum. Hala da de sevmeyi devam edeceğim. Vazgeçmeyeceğim Canan Hoca'yı sevmekten. Bir millet bunalıyor. Buz buz buz bunalıyoruz. Ee, Kaburucu sıcaklar tüm ülkeyi etkisi altına aldı sevgili dinleyiciler. Ee, ne konuşacağız? Son programımızda da elbette ki havadan konuşmamız şartı hoş. Ben dün benzin al alırken çok özür dilerim dün benzin aldım dün, da hava atmak gibi olmuş. dün baya benzin, benzin, benzin aldım yani dün keşke sadece benzin almış olsaydı <gülüyor> yahu istasyonu aldın desek <gülüyor> neyse şunu söylemek istiyorum bayağı, dün çünkü çünkü sohbetlerimiz bizim oldu. depo büyük çünkü sevgili dinleyiciler o yüzden valla dün benzin alırken bir şey söyleyeceğim sevgili güzel... dinleyicilerimize de onu anlatmak istiyorum sürekli tamam söyle tamam. ee, sürekli olarak dün hava sıcak falan filan diye konuşmalar geçerken Oktay Demirci İzmir 42 derece. İzmir 42 derece. Adam İzmir diyor, başka bir şey demiyor. Niçin diyorum Oktay Niçin? niçin? De... Niçin? Neden bu kadar ilgi Ankara'da sıcak. Şimdi Ama Anka... İzmir 42 derece. Ankara'da sıcak da vücut kalibrasyonu diye bir şey var ya. Evet. O yani nerede doğ, yani doğma değil de nerede büyüdüysen ona göre ayarlanır. Ben söyleyeyim vücut kalibrasyonu nerede doğduğuna göre değil nerede doyduğuna göre ayarlanır. Bir saniye Octay Bey hiç Gerek ben alkışlarım ya Ya o biraz aa, şey oldu <gülüyor> Aa alkışımı almışlar Sen istediğin kadar Aha. Teşekkürler Sağ olun Sağ olun Detaylı Sen istediğin kadar şey yap Fahir evet. ee, Doyduğun yere göre ee, Şey yap Bu doyulan topraklarda ne bu ya? Neyse sen ne diyordun Bir şey diyordun Oktay Bey ee, Ne ya? 42... neydi ya Ha, benzin, benzin aldım. De çok Ben böyle bekliyordum depoda olsun diye. Yanlış anlamayın biraz büyük olduğu için depo. Her geçen şeyi böyle dün baktım. Ay dursa artık. Ay dursa artık. Ay tamam yeter bu bize falan diye böyle baktım. O sırada çok boş ve çok da güzel bir sohbet oldu benzinlikte. Benzinci pompacıyla. Yani, pompacıyla pompacı beraber arka tarafta yani arak e, sahibi. Ben karşı olan şeyini bilirim. Ee, zaafını bilirim yani böyle bir sohbet olsun bir şey olsun bir etkilenme olsun. Ufday Demirci'nin benzin istasyonlarında pompacı sohbetleri e, adlı eseri e, hep beraber Ben de çok severim marketlerde. doğru. Tabii yani yıllardır hayır dostluğumuz devam ediyor yani tabii ki sen beni iyi tanıyacaksın ama yani e, dün biraz böyle şeydim ben. Sen biraz dün için içine sığmıyordu İçim seni. İçine sığmıyordu. O yüzden biraz yani o yüzden e, sohbetlere dahil olmadım ama e, arka taraftaki e, aracın sahibiyle pompacının şeyini sohbetini şey yaptım. Duydum. Bir kuple alabilir miyiz i̇lk o? İlk başta sohbetten. şey dedi. Nerede yıkamacılar nerede dedi tamam mı? Şey, aracın sahibi. Hı -hı. Sonra ben de yıkamacı bölümü nerede acaba diye kafam istediği yere baktırtabilir adam yani bana öyle şey. Ondan sonra köşedeler köşedeler güneş güneşten kaçmak için şey silmişler dedi pompacı. Ha oraya mı silmişler şurada mı falan dedi ben göremedim pompacılar şeyleri yıkamacıları yeraltı böyle şey gibi orada iki parlayan bir çift göz gördüm. Hemen sonra akabinde havanın sıcaklığına geldi konu. Çok sıcak. Evet bugün çok sıcak. Bir de bana bakıyorlar. Evet ya çok sıcak demem bekliyorlar. Demedin, hemen değil hemen mi? kafamı çevirdim ben. Ellerine okuzu vermedin değil mi? O hemen da? kafamı çevirdim. Sonra Aferin. adam galiba bana olan siniriyle şey dedi. Sıcak olunca çok sıcak diyorsunuz, soğuk olunca çok soğuk diyorsunuz dedi. Sanki üç kişi konuşuyor da o sonradan dahil oldu. Ben Aynen. şey diyecektim dedim. E sen dedin demin çok sıcak diye. Sonra anlaşılmaz diye ben lafa Oktay girmiyorum. Oktay Demirci'nin bu maceraları daha sürüp gideceği benzer. Evet <gülüyor> Lütfen si... hava hakkında boş konuşmayın. Boş konuşmayın ama şunu söyleyeyim. Boş konuşmayın ama bunu almaya devam edin. Antalya'da bugün 40-45-50 dereceye varan sıcaklıklar. Ve tabii ki nem nem nem. Everybody is nem. E, bugün 5-10 derece oynar Aman kimseciklere söz vermeyin. Evet, süreliyomuzda bir hava durumu yorumcusu <gülüyor> yıllarını bu işe vermiş değerli meslektaşımız medya sektörünün doğa yeni, değerli insan. Lisne, listelerine bak, ismi isim, hatırlamıyorsan önündeki kağıtlara bak. Muhterem Efe, Bey. Be, be. Uyuyakalmışız. Geç döndük eve. Bir buçukta döndük. Ee, küçük kızımız uyandı. Baba dedi uyumadı. Tekrar Baba dedi. Tekrar yanımızdan kalktı. Kısırı getirdin mi kısırı? Kısırı unuttum efendim. Yine mi unuttun? Yemiş, Onu almaya gitmiştin. Yemişler efendim. Onu mutfakta yemiş olabilir. Kim yemiş? Oraya not da bıraktınız efendim. Başınızı şişirmeyeyim efendim. <gülüyor> Hoşçakalın efendim. Köşemizin sonuna geldik. Herkese günaydın. Modern Sabahlar Modern sabahlar. modern sabahlar Maceralarla geçen bir 2013-2014 sezonunun son modern sabahlarında sizlerle birlikteyiz. Bir kez daha sevgili dinleyiciler başınızı şişirmeyelim. Hepinize günaydın diyelim. Esprilerimizi yapalım. Yapılmamış espri efendim. Başınızı şişirmeyelim. İsterseniz e, yaz projelerine geçmeden önce bir hızlı dünya kupası yapalım. Özet, özet görüntülerimize A şöyle bir bakalım. Selin uyumadı ya. ha Açtım bir ara televizyon salonunda uyutmaya çalışıyorum. Bir baktım Portekiz'de Gana. <gülüyor> Aa, dedim bu Gana bildiğimiz Gana. Biraz seyrettim ve açtım anla şey Hatta oldu. Hatta şöyle diye söylemen lazım bu Gana taşlı Gana diye koş, koştura koştura şarkıyı söylemen lazım. 55. dakikada açtım. 57. dakikada efendim. Gol. Uzattım, golü gördüm. Ve Demek ki bu Dünya Kupası Baktığın anda gol oluyor diye sertim ve Dünya Kupası ile ilgili artık ben de Maç seyretmiş bir Aha, adam olarak O golü tabii ataydı yani seni, ya, tabi Gana, attı. Yaşadı, gana büyük... attı da sonra işte Portekiz'den Bir tane daha yedi ya ha, o yüzden. Orasını seyrettim 2 dakika seyrettim sadece Sağlar çok güzel Dünya Kupası'nda Saç modelleri numarasını Saçına yapmış adam Efendim yani senin tabii yaşadığın şu güzel e, dakikaları dün gece şey yapmak istemem, e, bozmak istemem ama o izlediğin yani battandı maç. Öyle mi? Sen heyecanlanmışsın ama ilk günkü gibi. Ha ben sesi de açmadım çünkü çocuk yanında uyusun diye. Ama. Sesten açmadım. zaten anlaşılmaz da. <gülüyor> Halbuki şey ne derler, niye banttan de maçlar yok mu? Gerçi. Maalesef. maalesef artık Bundan Maalesef sonra olabilir. Belki de bu dünkü maçlar birdi değildi. Değil bugün de maç yok ya. Elimiz ayağımız Maç çok mu bugün? Bugün yok. Herhalde yoktur. Bu adam yok diyorsa Oktay yani doğru. bir bildiği vardır. Doğru Bilmiyorum. Bir araştırmıştım okuduğum kadarıyla. Ronaldo yine yeni bir saç modeliyle çıktı dün. Çünkü biliyorsunuz, Ronaldo başarıldı. olmak bunu gerektirir. Çok başarılı sonuçlar alamadı Portekiz. Ama maalesef dün de ağlayarak Hı -hı. çıkmış sahadan. Ee, elendi Portekiz'de. Avrupa'dan pek çok takım olduğu gibi e, Portekiz'de Maalesef elendi. Maalesef elenenler kervanına katılmayı tercih ediyor. Başınıza şişirmeyelim diyenlere Portekiz'de bir etki yani. Ee, Brezilya'nın Neymar'ı e, ceza aldı. Bir de Suarez ceza aldı. Isıran futbolcu var Neymar ya. Neymar ne diye ceza aldı? Suarez ısırdı. Suarez ısıldı kaç maç? 4 maç mı? 4 ay 9 maç. 4 ay 9 maç hapis cezasına çarptırıldı. Bunu nasıl Birimler farklı efendim. Ben şimdi hikaye ay yattım. Bir de 3 maç yattım. Altı Erken ay yattım. tahliye. Öbürü Neymar'a ne oldu? Neymar da e, FIFA'nın tavsiye ettiği e, iç çamaşırını giymediği sebebiyle. Ne demek ya? Ben onun istediği donu giymek zorunda mıyım? FIFA Efendi'ye göre öyleymiş. mi? Biz donumuzu belirleyeceğiz. FIFA tarafından... Biz donumuzu giyerken ey FIFA. Abi sezon başında şey yapıyorlar ya. Erkeklerin beden kıyafeti, kız öğrencilerin beden kıyafeti diye bir şey var ya. O gibi FIFA'da şey yapıyormuş futbolcuların. İç çamaşırına kadar onaylıyormuş. Ha, bunu giyebilirsin, bunu, bunu giyemezsin. giyemezsin. Bu terletir. Benden daha iyi mi bileceksin? Efendim benim yıllardır giydiğim don. Hayır ya. Benim belki uğurlu donum var. Reklam her... alıyorlarmış donada ondan. reklama donu adam yani dona reklamı. Nasıl ya golden sonra indirip mi koşuyor? Golden sonra değil de her. Şey, maç sonunda forma değiştirirken donu görünmüş Neymar'ın. Oradan da marka görünmüş. Marka yani, görününce ondan sonra... Mark efendim, model efendim değişti. Markalar değiştikçe kalitede tabii düşmeye başladı efendim. Formaları değiştirirken herhalde donu yukarı çekmiş şortundan biraz. O da donu biraz da var. aşağı indi. Herkes donu indirmeye meraklı. Neymar da donu ta beline kadar çekiyor. Daha 60 yaşına gelmedi ki. Rahat oluyor abi demiş. E belini sıkı tutsun diye. Reklam mı yoksa bu maç sırasında koşarken bir takım tatsız görüntüler aşağı mi Aşağı indirmemiş işte. Çok hırslandı. Çek. Mesela gole gidiyor falan gole giderken vücutta böyle dengeler değişiyor bir heyecan falan. Adrenalin mi diyorsun? Bu istikamette gideceksin gibi bir şeyler mi oluyor? Burnunun istikametini onu Hı -hı. diyorsun? Yok canım reklam tamamen. Onun Sen dediğin şortlar kısa olduğu dönem olurdu da şortlar da uzadı Şortlar ya. da uzadı canım. Ay gene yaz geldi. Şeyleri göreceğiz değil mi? Oo. Kırk Pınar mayolarını. Mayolarını göreceğiz. Valla çok güzel. Yine plajlarımız o canlılığına kavuştu ya. Ben ona hakikaten çok... Ve o mesela bir şey gibi geldi akım zannediyorlar ki işte bir senede iki senede üç senede dört senede baya programın sonuna kadar <gülüyor> git baytım yürü biter biter gibi düşünüyorlar halbuki bir... millim millim her sene erkek shortlarının boyu uzuyor Dizaltına altına indi bilek kadar yani inşallah ben de hani çocuğumu çocuğumu örnek olacağım bir erkek evlat babası olarak ona nasıl short giymesi gerektiğini abi, ne kısalıkta short giymesi ne, ne tavsiye edeceksin fire benim zaten var benim plajlara hay senin vardı ben yani attısa denize ne tavsiye edeceksin diye diyor hangisiyle rahat ediyorsan ben karışmam ben yani ben onu yani ben görsen bak derim uzunu var kısası var bak derim bu short silibi boyunda... var Mayo boyunda Ege abine örnek alacaksın. Her konuda beni, şort konusunda Ege abine örnek alacaksın Niye diyor. canım seni örnek alsın? Mini şortlarımı ben göstereceğim. Sen mini short, sen fütursuzca vücudunu sergilemekten haz alan bir adamsın. Bedeninle barışık olacaksın. Özellikle canım, bacakların içindeyse. Canım biz de bedenimizle içindeyse... barışırız. Ama senin işte... Içine... <gülüyor> senin bacakların... Sen biçimli olduğunu düşünüyorsun değil mi bacaklarını? Bacaklarıma herkes hasta. Özellikle mini şortumu giyip de nene hatunla yürüdüğümde kornalar... <gülüyor> Kornalar, neler. Kornalar, cinnahtan Kornalar. Kornalar sevdim. O... Son o... gün olduğu için kesmiyoruz bugün <gülüyor> şarkıları. Bugün kesme Sonuna yok. Sonuna kadar devam ediyoruz. Vallahi hakikaten kesme yok. Ee, bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ben... Twi Twitter dünyasına Şimdi bakalım Twitter'dan mı? bir soralım <gülüyor> dinleyicilerimize. Sizce bu son sezonun 2013-2014 sezonunun Nusret esprisi var mıydı? Çünkü daha önceki sezonlarımızda bir paylaşılamayan yani Nusret'in Nusret esprisi, esprisi vardı. Kimi yaptı da hala çünkü o günün kayıtları nedense sınak içinde nedense. Ama en güzel espriydi modern sabahlar tarihinde. Ona yaklaşacak bir espri oldu bu sene diye bir soralım dinleyelim. İsterseniz Nusret ee, demedim de son sezonun en değerli şakası diyelim. Şaka değil, esprisini. Şakayı değil, ayrı. Şaka ayrı, espri ayrı, benim seslerimi şey yapma Oktay, uzatmayayım daha fazla. Evet, onu öyle yazarken ben Twitter dünyasını hemen Twitter'da neler oldu? Twitter'dan hakaret, hakaret, hakaretler olmuştu ve bunlar cezasız kalmadı elbette. 2011'de yapılan Surviolent yarışmasında... <gülüyor> <gülüyor> Nihat Doğan'la biliyorsunuz Derya Büyükuncu finale kalmıştı. Evet doğru. Survival'da fakat ne olmuştu? Nihat'ın tüm çabalarına rağmen Derya Büyükuncu ödülü i̇pi kazandı, göğüslemişti. ipi göstermişti. Ip de yoktu orada? Dönmüştü. Evet. 2012'de Nihat Doğan Konata vurmuştu. Aynen öyle Nihat Doğan 100 bin liralık tazminat şey şöyle de yazmış. Ne demiş? Derya Büyükuncu için Twitter'da Amerikalı çakma kovboy Bencil sünefe milli formayı satmış Dansla yarışmış Annem bile olimpiyatlara gider Derya giremez Oy verdiğiniz adam dolandırıcı çıktı Şeklinde bir tıkım tweetler atmıştı 100 bin liralık tazminat davası açılmıştı Kendisi hakkında hı hı. O da kendisini şöyle savunmuştu Kimseye hakaret etmedim Efendim kimseye hakaret etmedim <Gülüyor> e Demişsin Yok demedim ee, görülen Whatsapp zannettim demiş Aynen öyle Whatsapp'la çünkü bazıları var böyle Whatsapp'la karıştıran Neyse 6.000 lira önemli değil 6.000 lira mi? Evet 6.000 lira 100.000'den 6'ya mı düşmüş? Yani 6.000 iyi demiş ya 6.000 iyi demiş yani 6.000 iyi demiş 6.000 lira ceza Öbürü de öbür bir tanesi de yine 63 tane dava açmış sevgili kim? Duygu Çetin Kaya Onu da hatırlarsınız ne kadar olaylı bilir. ya. Yarışmanın formatı gereği mi bu böyle? Yani yarışma bitiyor gibi görünüyor ama ondan sonra devam bitmiyor, ediyor. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyordu. O da 15 lira kazanmış. 15 lira mı? TL 15 TL. İyi, Teşekkürler. Güzel. ona da e, efendim başınızı şişirmeyin diyerek <gülüyor> huzurlarından ayrıldı. Sorduk Twitter'dan e, dinleyicilerimizi son sezonun en değerli şakası ve veya esprisi ne idi? diye ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ona da bakacağız şimdi. hatta cevaplar gelmeye başladı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. dinleriz ama sevgi dinleyecek hiç merak etmeyin. Şimdi arada niye konuştu bunlar demeyin. Bir daha da konuşmayacağız. Eylül'e kadar susuyoruz. Tamam mı? Sus, Susma hakkımı ben sonuna kadar kullanacağım. Sabah akşam çakberi dinlersiniz. Çakberi Mary... de çakberi. Çakberini bu şarkıyı söylerken halılar altından kaydığı söylenir. Cümlemin bir daha toparlama frizizi verirseniz, herkes efendim, anladı. Kötü niyetli olmayan herkes, herkes anladı. Herkes anladı değil mi? Yani o yüzden en baştan tekrar dinleyeceğiz. Dinleyicilerimizin bir kısmı da şey ben anlamadım, kötü niyetli miyim ben şimdi diyorlar. Evet, kötü niyetlisiniz şunu bileydiniz. Cevaplar geliyor en e, nusret esprisine yaklaşan espri son sezonda diye. Evet. Nedir diye. Pek çok dinleyicimizin e, ortak cevapları var. Onları küme küme değerlendirelim isterseniz. Venn evet. şeması ile de değerlendirebiliriz. Evet Oltay onu şey yapayım Hangisiyle ben çizeyim. Ben mi? Ee, ne diyorsun ki? ben birer Venn alır mı? Ben, ben alalım. Ben. O zaman bu, duvar, o, bu duvarı kullanabilir miyim? Sen bana söyle bu ben duvarı, bu duvarı kullanayım. O da bambaşka bir fikir olmalı. Duvarlar. Oldu. Duvarlar. <gülüyor> o zaman çiz oraya akümesi. akümesi. Akümesi. Evrensel kümen var mı hocam? Evrensel kümeyi çiz. Evrensel küme modern sabahlar. Onu kare ah. olarak çiziyorduk. Onu, onu kare, kare olarak. veya dikdörtgen. Evet. Akümesini çizdim hocam. Akümesi. Yaz oranının içine e, sıfırlama. Sıfırlama esprisi. Sıfırlama esprisi. Ondan sonra bir vent çemesi daha çiz. Çizdim hocam. Onların kesişimleri yok ya. En aktar On... esprisi. Esprisi. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu sil. Hayır Kesim yaptın kesim olmayacak. Bu şey ikisi ayrık küme. Evet ondan sonra ee, demiş bir paralel mübaşır. Hı hı. Ondan sonra intergalaktik darbe lobisi. E, oğlum programdan değil ki bunlar. Evet hocam. Paralel mübaşır programdan. Programdan canım. mı? Tamam onu, onu onun içine yaz. Intergalaktik darbe lobisi. Onu ve... dış kümi, evrensel evet, küme evrensel küme yapıyorum ben. En konu kesperimizi unuttular galiba dinleyicilerimiz. Eee bir tane daha var dur. Bir tane daha çiz hayır. Heh, oraya da kayıp poz cihazı. Aa, Aa <gülüyor> şu anda bak benim de listemde... Güzel rikayeydi o ama. Ya o da espri değil ama. Yani. Anlı değil evet. anı. <gülüyor> Ondan sonra... <gülüyor> e, bakayım. Yaz bir tane daha çiz. Onu ben anlamadım ama gelmiş cevap olarak. Esat DG türküsünü ayrı değerlendirmeli. Sanki demiş. O <gülüyor> da eski evet, O evrensel küme. Evrensel, evrensel kümeyi bile almıyorum ben onu. Yalnız yavaş yavaş en komik espriye yer <gülüyor> Ee, ondan sonra Üzgür Bey ne demiş siz gitmeyin ben hayatım boyunca çakbeli dinlemesem de olur onu da yaz Faibir. O, o, o da, da bir, dinleyicimizin o da espri. en güzel Hem Hala Halas diye best. yaz onu Halas spiritsi. Ondan sonra kayıp poz cihazı. Evet. evet. Şu anda kayıp poz cihazı artık <gülüyor> koyuyorum ben yanına. Ah Monika Bellucci spiritsi. Aaa güzel esprisi. Aa, evet. İrem, İrem Hanım dedi. söylemiş. Neydi o Monika Belliç'e esprisi Nerede sen yapmıştın ya? Yo Fahir yapmıştı onu. Hemen onu üstünden atman lazım. Fahir yapmıştı onu. Sonra... Monika Belliç'e <gülüyor> mi beziyormuş? Ha ha diye İrem Hanım bize kanlı bu. bıçaklı olmaya <gülüyor> esprisi <gülüyor> ha Gülünmüştü değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir tek Fahir gülmüştü. Ondan sonra bakayım. Esas dün yapılan espri yılın en güzel esprisiyiz ya. Yarın ki... sabah yemekler getiririz. Ha ha ha esprisi <gülüyor> lan Oktay Bey'in sessiz film olayı. O ne ya? Aa, Aa, o Oktay senin... o. Neydi o ya? Sessiz, sessiz, sessiz, o, sessiz film. sessiz film çok güzel o değil çok mi <gülüyor> Neler neler. <Sessiz> Onun <gülüyor> sessiz film olduğundan yapamıyoruz da. <gülüyor> Programda Malazgirt pulları şişe ağzı, şişe dibi esprisi. Çok güzel espri. O, o o espri aynen, hala devam. <gülüyor> Nereceğiniz <gülüyor> demiş. Ondan Cine sonra jenerlerimiz e, unuttular galiba yılın en güzel esprisi olan Neyse biraz daha şans verelim. Biraz ama. dur geliyor daha akıyor espiriler. Evet. ya. Bizim unuttuğumuz espiriler. Ama keseli de keseliyi unuttular mı acaba? Ama yönlendirme şimdi. Ya, a, yani evet yani. yani sen durduk yere. Çünkü hazırladım onunla ilgili bir BTR'imiz var. Malazgirt Bulvarı Şişe Azı Şişe'de bir benzetmesi esprisini yazdın mı Fahim? Yazma biraz uzun yazdım. Çekiyor. Onu kısaltma olarak yazdım. <gülüyor> Çünkü bir takım harflerin olduğu şey mi o? Evet. M, B. Ş, A, Ş, D. Evet. Teşekkürler. Okuyamıyorsan diye benim yazımı ben... Bakayım dedim okuyabiliyor musun? Ondan sonra ee, başka ne var? Monika Bellüci dedik, tapeler dedik. Hiç ta, ha hiç tapen çıkmayacakmış gibi yaşa, her an tapen çıkabilirmiş gibi konuş. Doğru. Bu da ee, Türkçe'ye verdiğimiz. Değil ama bu da bir özür tü, söz. Türkçe'ye verdiğimiz şeyden değerden evet. ve önemden. Tabii ki. Çünkü Ondan hakkımızda sonra, biliyorsunuz özel radyolar Türkçe'mizi çok, çok bozdu, çok bozdu, çok bozdu dediler. As tapeler çok bozdu Türkçe. Ye. Evet yani. Daha sonra bakıyorum. Ha, eee hocamız benim ağlarkenki resmimi koymuşsunuz demiş. Nerede? Ha, dün Kraliçe'nin şeyini koyduk ya. Ay. Daha doğrusu bildiğiniz koymuş. He, o... Ondan sonra e, her şakanız, her espriniz 10 numara 5 yıldız kafanızı da şişirmeyin efendim demiş. Çok teşekkür ediyoruz Baro hocamız. Yani 2013-2014 en güzel espriler veteranımızı girelim. E, girelim. girelim. Şöyle bir hatırlayalım isterseniz neler var, neler yok. Sonra Yo post bir... yaz yok. <gülüyor> Nerede post yaz? Ya bu post cihazı şey. yok. Neredeymiş? Arıyoruz ya burada 3 tane post cihazı. Malazgirt oh, bulvarı. Şu anda şişe bir şişe camı olmuş. <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Sessiz filmi biliyorsun. Sessiz filmi biliyorsunuz. Sessiz filmi. <gülüyor> <Sessiz, gülüyor> film ya. Şey ya harika. Monika harika. Belli. <gülüyor> Keselli. Gel evet. evet çok güzel hoş bir BT. Evet, çok ne zaman hazırladınız bunu ya? İşte yıl boyunca ben en iyi esprileri kesip Ama içerek. Ama ortak noktalar var Her yani. ayrı cümleden heceleri birleştirerek hazırladım. Bir bunu. de Ghost'un müziğini kullanmışsın. <gülüyor> Çok iyi olmuş yani. Hakikaten Ghost'un müziği değil mi bu? Ghost'un olur mu? Neyin müziği Dirty bu? Dancing. Dirty Dancing. Ghost'ta yok muydu bu? Yo adam Ghost'ta vardı da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, Ghost'taki adamın filminin müziği bu. Ghost'taki adamın filminin müziği. Tamam öyle desene ya. Aynı adam Ghost'la da vardı İsterseniz çünkü. Serserisi şeyle Ghost'la yapalım Rahmetli Petrik Swayze o da programımızın sonunda şey istedi. Evet, programımızın sonunda 2014'te kaybettiğimiz herhalük istedi. Sinema o, oyuncularına zaten. da bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ya şu mikrofonu o kadar püskürdün ki e, Hakikaten abi, bu mikrofon mi? uzunmadıysa Kalitesindendir, kalitesindendir yani. Ya şey, da Ghost'un müziğiyle aynı VTR'yi izleyebilir miyim? Bir mi şey Giden? sorabilir miyim? Ya Ghost'un müziğini çalalım veya Leon'u O zaman isterseniz 2013-2014 sezonunun En iyi şarkılarından hazırladığımız Bir küçük veterimiz var Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım tamam. Gostum <gülüyor> <Göstüm> müziği tabi. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şarkıydı. Leon'un <gülüyor> şarkısını dinliyoruz şimdi de. Şimdi de Bodyguard devam ediyoruz Moner sabahlara. İşte en güzel şarkılar. Dinliyoruz. Evet en güzel şarkılar aslında henüz hiç çalılmamış olanlar değil mi? Evet. Ee... Valla çok güzel sürpriz oldu ya bana yani hiç haberim yoktu. <gülüyor> Sevgili Burada, ben de sizin gibi izledim yani ve e, daha çok zaman geçmiş gibi hissediyorum üzerinden. Ve de isterseniz e, gene bir VTR'miz vardı. O da 2013-2014'te hep kahkaha ile neşeyle geçmedi, üzücü anlarımız da oldu. Bir de onu de... izleyelim. Hatırlayalım isterseniz. Ha. Yes. Ay pardon. Yanlış VTR'ydi. Alalım VTR'yi. Alo. Alo. Evet Oktay. Gelmiyor musunuz abi programı? Abi uyuyakalmışız. Hadi ya dur fahir ben. Çık, çık. Efendim çık, çık. abi. Abi gelmiyor musunuz programı? Abi. abim ayağıma kramp girdi ya. Aa o zaman ben de evdeyim abi hiç çıkmıyorum tamam. Tamam abi. Kapı açılmadı ya. Hay Allah. Kapı açılmadı Alo, alo. Ne oldu? Abi benim arabanın arkasına araba fark etmişler. Ben, beni alabilir misin? Oktay, bürgeye lazımmış araba. Beni alabilir misin acaba? Abi çok şu anda kötüyüm ya. Biraz cüzdür olmuşum. Hay Allah gidemeyeceğiz o zaman demek ki. Abi ben dün hala bu Malazir çişeceğim esprisini arkadaşlara anlattım. O yüzden gece bayağı eğlendik. Kalkamıyorum ben. Bayağı... <gülüyor> çok acıklı bir VTR olmuş. Gerçekten sanki daha dün gibi ya. vallahi işte demek ki... Az önce dinlediklerim çok eski gibiydi. Şimdi dinlediklerim sanki daha dün gibi. Onları şey yaptım, son haftalardan seçtim. Ee, Tutku Hanım'dan Leon Çalın isteği geldi. Leon çalalım İstek, istek istemeye şansınız var sevgili izleyiciler. Bugün son bugün isteyebilirsiniz. Evet. İstediğinizi söyleyip istediğiniz onu kadar dinleyebilirsiniz. Ege ile Ali'nin Arnavut Şevket taklidi unutulmayan espriler arasında. Ha dinleyelim mi? Onu bir dinleyelim. Ya onu Ali'm, da Ali bulabilecek bulamayacak mı? Alemi diye kayıt var mı? Arnavut Şevket'te kayıtlı. Orada bütün hepimizin yaptığı <gülüyor> Arnavut Şevket taklitlerinin arasında Ali'yi alacağız yani. The time of my life. Bu anemi Cipet pet pet pet Cibili cibili cibili şak şak şak şak Ah canım kızım benim ya ne güzel yapmış Cipet Ne kadar güzel Nasıl buluyorsun bu kayıtları ya valla hemen buluyorsun ha Hızlı bir arşivleme sistemi var benim ee, İrem Ünal demiş ki İrem Hanım Geçen hafta tahta çıkan İspanya Krallığı ile ilgili e, Ege'nin Fahir'i Yaşıtlar'ın kralı oldu Fahir demesine hala gülüyorum İsterseniz bir hatırlayalım <gülüyor> Eee Fahir, yaşlıları kral oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl laf zonutu ya? <gülüyor> Ay bu Ege'de de laf bitmez. Ben hiç bak gülmekten o senin en son dediğin şeyi hiç <gülüyor> ben hatırlamıyorum de Fahir. Evet abi orada bir de <gülüyor> bir şey dediğini <olmuşsun. gülüyor> hiç yazmamış. Müziği tam alırlarken <gülüyor> söylemişsin. Evet doğru vallahi Reklama girmiştik çünkü <gülüyor> o sırada. İrem Hanım bu kadar hmm. e, emek harcamanız göz doldurdu demiş. Teşekkür ederiz. Ama... Efendim çalışmak ya, efendim ne yapadım <gülüyor> Murat Bey demiş ki, Fahir İzmir diye Eskişehir'e mi gitmişti ne? O, o iyi dedim <gülüyor> <gülüyor> O da programda bir espri olarak anlatmıştı. olmuştu o ya? Evet bu yıl olmuştu. Tabii <gülüyor> 2020, 2014. Şöyle bak, 2014 sezonunda olmuştu. Baya evet. tabelalar falan teknolojisi varken. Özgür Bey, Oktay'ın cırcır olması şu an bir rövaya oturdu demiş. Az önceki VTR'de. Kaçan espriler de var tabii çünkü yani. Kaçan espriler diye özel bir VTR hazırlayalım çünkü kaçmış, ya, kaçmış yani kaydetemedik. Ya eee ondan sonra Burak Bey e, bu VTR'ler demiş. <Gülüyor> Çok değerli. Çakıperi diyoruz o zaman. Çakıperi evet çakıperi o kadar çaki dedi çakıperi çakıperi bu yana bir şeydi diyeyim sana. Ghost'un müzesini çalacak mıyız sonra? Ghost'un ve Leo'nun. Bogdan Sabatlar. Bogdan Sabatlar. Modern Sabahlar Sabahlar'ın son dakikada sevgili dinleyiciler Başka Modern Sabahlar yok Çıt çıkmayacak Ve son şarkımıza yaklaşıyoruz Sezon final şarkımız AC, DC, Ford, 10 pare top atışı ile Bitirmek üzere programı Olmuyor, hazırda bekliyoruz 12 yapacaktık bu sene hani Her birimizi 4'er pare falan Diye düşünmüştük yani Hepimize 3'er pare 1 pare de dinleyicilerimize çok doğru. Yine eşek olan ben oldum. Neyi biz 3 pare alırken dinleyicilerimiz 1 para alıyor? Bence 10 pare Ben ise... Verin Kimi gideyim mi? Verin pare mi gideyim mi? 4 <gülüyor> yani. pare atalım o zaman. Hem 6 para cebimizde kalır. <gülüyor> bir de pare pare pareleri harcayacağız. Hep birlikte kusalım. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. Erdem <gülüyor> Bey demiş ki T10 sohbetleri bu yaz olsun artık demiş. Ne sohbetleri? T10 sohbetleri. T10 sohbetleri. <gülüyor> Alişan Bey demiş ki henüz yapılmamış olandır diyor ve uzuyorum demiş. Ondan <gülüyor> sonra... Hızlıca bakıyorum ben. Ee, müsaadenizle. Ee, Atlas bebeğin doğumuna Oktay'ın Fahir ve anneden ve hatta bebekten bile önce gitmesi. <gülüyor> Hilal Hanım demiş. Ondan sonra ee, dilemanın Fahir'e uçan paneller saldırdığında bile panelin Faturasını soran... Oktay demiş... Evet aklıma geldi... Tabii, fatura. Tabii Efendim... Ne oldu Fire... Fatura... Abi... Ben de tam üstü kapanmışken... Tekrar açıldı konu... Yemin ediyorum... Yok nereye uçtuysa... Ee, doğaçlama VTR'lerin sayesinde... Sezon bir film şeridi gibi... Gözlerimizin önünden geçti... Demiş Dolores Hanım... Sağ olsun... Ama bir burukluk var değil mi... Ağızda bir buruk acı... Var tabi... Bir Ghost'un şeyini çalsak... Ghost'u... Zannediyordum ki... Son programda bir feraklık olacak... Ne ama ama burukluk, burukluk oldu... Burukluk oldu... Feraklık ol Kraliçeden yine bir mesaj var. Sağ olsun ana kraliçemiz. Şu tip bir şey göstereyim size de. <gülüyor> efendim diyerek. <gülüyor> <gülüyor> İtatiller efendim diyerek. E, Yaz böyle teşekkür ediyoruz. Ve retweet White ediyoruz bunu. Çok teşekkür ederiz tüm dinleyicilerimize. Valla bizi yalnız bırakmadılar. Sabahları neşeyle karşılamamızı sağladılar aslında. Onlar olmasaydı biz de... <gülüyor> kalkıp gelmezdik buralara ee, o yüzden tatilimizde onları özleyerek bu yaşanan dostluk atmosferini bir an evvel yeniden yaşatalım diye heyecanla geçireceğiz bir taraftan da yatacağız o yüzden tabii. iyi ki Ghost'un müziğini çalmadığını Ege çünkü Fahir zaten dağılmak zaten üzere. dağıldı Fahir ee, hepimiz dağılacaktık başınızı şişir. <gülüyor> şişirmeyelim. Efendim? O zaman şey dinleyicilerimize Leon'un müziği, hiç... Ghost'un müziği Derken ACDC ile ACD'si ve ACD'siyle 4 para top, top atış atışı Son 2, 3, 4. Eylül'de görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir gün mükemmel bir gün olacak.